Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahal programıyla huzurlarınızdayız. Daha önceki bölümlerimizde gıdalarla, yiyeceklerle, içeceklerle yani kısaca beslenmeyle alakalı dini hükümleri kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. En son bölümümüzde de bütün farklı kökenlerden elde edilecek ortak bir konu olarak yani gerek hayvanlardan gerek bitkilerden gerek sentetik olarak gerekse işte bakteriler mikrobiyal olarak elde edilmiş olan ortak bir konu art ortak kökenden elde edilen bir konu olarak da gıda katkı maddeleri konusunu işlemiştik onlarla ilgili. ...mahsurlu belki problem teşkil edecek noktaları sizlere aktarmaya çalışmıştık. Bugün yeni bir konuyla başlıyoruz. O da yine bir insan olarak ve bir mümin olarak dikkat etmemiz gereken... ...dini açıdan bazı noktalarda mahsurlu unsurlar, hususlar da taşıyabilen... ...giyinme ve süslenme ve bununla ilgili diğer konulardır. Bildiğiniz gibi değerli izleyenler, giyim kuşam hani insana özgü bir şeydir... Yani giyinmenin işte en önemli iki e, e, amacı var. Bunlardan bir tanesi işte soğuktan sıcaktan korunmak yani insan bedenini örtmek. İkincisi de yani diğer insanlara karşı ya da kendisini e, daha iyi hissetmek için, süslenmek için e, bu e, kılık kıyafete giyim kuşama insanoğlu dikkat eder. Tabii e, Kur'an-ı Kerim'de insana hem örtülmesi hem de e, süs ve e, güzellik kazanması bakımından bir takım elbiselerin verildiği e, yani elbisenin bir nimet olarak insana verildiği e, çıplaklığın e, ise yani haya duygusunu ve takvayı yok edeceği belirtiliyor yani bazı ayetlerde. Bu şekilde yani giymenin hem bir nimet olduğu belirtiliyor hem de e, aynı zamanda e, bir dini bir gereklilik olarak giyinmenin belli ölçülerde örtülmenin gerekli olduğu ifade ediliyor. Tabii bu emirler, bu özellikler bu aynı zamanda yani giyinme, örtülme aynı zamanda tabi ve fıtri bir ihtiyaçtır. Tabi bir olgudur. Yani bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Nitekim değerli izleyenler Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde Hz. Adem ile Havva'nın Cennette kendilerine yasaklanmış olan meyveden yedikleri zaman birdenbire ayıp yerlerinin gözüktüğü ve alelacele oralarını cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştıkları, kapatmaya çalıştıkları anlatılıyor. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun cennette yaşadığı bu ilk tecrübeye yapılan vurgudan sonra allah Teala bütün insanlığa şöyle sesleniyor. Ey bani Adem'e kad enzalna aleykum libasan libasut Yani ey Adem oğulları size mahrem yerlerinizi örtecek giysi süsleneceğiniz elbise yarattık. ama takva elbisesi işte o daha hayırlıdır buyruluyor. Ayetin devamında mealen işte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar diye e, bu şekilde de devam etmiş oluyor. Değerli izleyenler bu ayetin de gösterdiği gibi örtülmenin e, sıcağın ve soğuğun etkilerinden e, korumaktan daha önce yani onunla beraber utanma duygusunun gerektirdiği fıtri bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ve aslında örtülmenin ta Adem'le başlayan insanlık tarihi kadar da eski bir olgu olduğunu buralardan görmüş oluyoruz. Gerçekten de değerli izleyenler bazı uç ve münferit yönelişler dışarıda tutulacak olursa çıplaklık her dönemde toplumsal vicdan ve sağduyu tarafından her zaman bir arsızlık ve bir hayasızlık olarak görülmüştür. Tabii bu konuda, kültürlerin, medeniyetlerin farklı farklı ölçüleri vardır. Ama genel anlamda çıplaklık, bütün medeniyetler, kültürler yani sağduyolu, fıtratı bozulmamış kültürler tarafından uygun gözükmemiştir. Dinimiz gerek erkekler, gerekse kadınların örtülmesiyle ilgili bir takım özel emirler ve detaylı hükümler de getirmiştir. Yani bu konuyu ihmal etmemiştir. Bu konuda da müminlere bazı sınırlamalar, bazı ölçüler getirmiştir Dinimizde yani insanların zaaf ve eğilimlerinin bir sapma noktasına varmasını ama aynı zamanda da toplumsal bünyenin, toplumsal yapının bu şekilde hani bozulmasını önlemek için örtülme ile ve süslenme ile ilgili de bazı işte ölçüler bazı kriterler bu şekilde getirilmiş oluyor yani ama bunlar da yine, bu helaller haramlarda genel olarak söylediğimiz gibi ya yani genel ilke olarak söylediğimiz gibi bu sınırlamalar, e, bu e, yasaklamalar e, sınırlı düzeydedir, yani çok az düzeydedir. Onun dışında yani belli sayıdaki, belli ölçüdeki sınırlamalar dışında dinimiz insanların kendi zevklerine, kendi imkanlarına, kendi kültürlerine, medeniyetlerine, anlayışlarına, örf ve adetlerine göre de e, giyinip kuşanma konusunda örtünme konusunda bir serbestlik bir mubahlık alanı da tanımıştır. Yani bu alanda da aslında e, esas olanı serbestliktir. Sınırlamalar istisna iyidir. Bunu da yine burada belirtmiş olalım. Bu alanda e, geniş bir serbestlik alanı bulunduğu için de değerli izleyenler e, giyinme ve örtünme e, hatta belki süslenmeyi de buna katmamız lazım. Bizim fıkıh kültürümüzde de bir takım bunlarla ilgili bilgiler yer almaktadır. Yani bu konularda da bilgiler yer almaktadır. Ve bu bilgi ve öneriler bir kısmı bazı ayetlere ve hadislere, temel naslara, kaynaklara dayanmaktadır. Ve o konuda da bize belli sınırlar, ölçüler getirmektedir. Ama az önce dediğim gibi bu konuda serbest alan çok geniş olduğu için diğer yani bu fıkıh eserlerimizdeki bu konudaki diğer bilgilerin de yani İslam toplumlarının bu çerçevede oluşan ve asırlar, asırlarca devam eden, süre gelen kendi kültürleri, gelenekleri, bilgi ve tecrübeleri sayesinde ve bu tecrübe birikimleri ve hayat tarzları sayesinde bu şekilde bu bilgilerin yansıdığını görüyoruz. Yani, e, dolayısıyla hani fıkıh eserlerimizdeki e, bu bilgilerin hepsi e, işte olmazsa olmaz dini e, sınırlamalar olarak değil, e, bu sınırlamaların etrafında onları da dikkate alacak şekilde kendi örflerini, adetlerini, kendi kültürlerini ve hayat tarzlarında e, burada dikkate aldıklarını e, görüyoruz. Değerli izleyenler bu kıyafet konusunda e, önemli bir nokta, yani dinimiz açısından önemli bir nokta, e, bu giyinme, örtülme konusunda erkeklerle kadınlar arasında bazı farklı hükümler öngörülmüş olmasıdır. Çünkü e, insanların erkek ve kadın olmak üzere e, iki cinsiyette yaratıldığını biliyoruz. Dolayısıyla dinimiz de her bir cinsiyete kendisine özgü bir takım hak ve ödevler yüklüyor. Bu hak ve ödevler ve sınırlamalar da, Aynı şekilde kılık kıyafete örtülmeye de yansımış oluyor. Bu yüzden hani örtülme konusunda erkeklerle kadınların farklı hükümlere tabi olması da aslında bu farklı cinsitlerde bu bunların farklı cinslerde yaratılmış olmasından kaynaklanıyor. Madem ki cins olarak farklı yaratılmışlarsa. Onların fıtratına uygun olarak da bu şekilde giyinmede, örtünmede bazı farklı hükümlerin bulunması da olağan normal karşılanması gerekiyor. Çünkü dinimiz her zaman her konuda olduğu gibi insan fıtratını yani getirmiş olduğu hükümlerde insan fıtratını her zaman ön planda tutmuş. Ve her insanın kendi özelliğine göre ona bazı emir ve tavsiyeler, bazı görevler vermiş oluyor. Değerli izleyenler işte bu. Giyinme ve örtülme ile ilgili genel bu açıklamalarımızdan sonra e, fıkıh kaynaklarımızda, dini kaynaklarımızda e, bu konunun, bu örtülme konusunun ve bunun etrafındaki bazı meselelerin nasıl ele alındığına biraz daha yakından bakabiliriz. E, her şeyden önce dinimizin iffeti koruma ve harama bakma konusunda bazı ölçüler var. İsterseniz önce oradan e, başlayalım. E, bu konuda Nur suresinde epey bir açıklamalar var. E, Nur Suresi'nin 30. Ayet, e, ayetinde e, Allahu Teala diyor ki e, kulil mu'minine yaquddu min afsarihim ve yahfazu furucahum buyuruyor. E, yani bunun mealen şöyledir bunun anlamı. Müminlere e, söyle Hazreti Peygambere hita hitaben müminlere e, söyle gözlerini harama bakmaktan e, sakınsınlar. Namus ve iffetlerini korusunlar. Yani bu şekilde ilk emrin Erkeklere yönelik olarak gelmesi de dikkat çekicidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de evet yani erkeklerin gözlerini kısmalarını, harama bakmaktan korumalarını, iffetlerini korumaları emrediliyor. Ama onların namazda ya da namaz dışında hangi organlarını, bedeninin hangi kısımlarını örtmesi gerektiğine dair Kur'an-ı Kerim'de bir bilgiye rastlayamıyoruz. Yani bu detayları biz sünnetten ve fakihlerin iştihatlarından öğrenmiş oluyoruz. Ee, yine aynı suredeki e, bir sonraki ayette de e, kadınlarla ilgili yani benzer bir emrin kadınlarla ilgili geldiğini görüyoruz. Kadınların da namus ve iffetlerini korumaları, harama bakmaktan gözlerini sakınmaları e, isteniyor bu ayet-i kerimede. Yani buna ilave olarak da görünen kısımlar dışında kalan ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar ziynetlerini göstermesinler şeklinde buyruluyor ve bu ayetin hemen peşinden de ziynetlerini yani o kendiliğinden görüken gözüken yerleri kimlere gösterebileceğini yani kimlere gösterilmesinin bu yasak kapsamında olmadığını tek tek sayılıyor yani bu Nur, Nur suresinin 31. ayetinde. Yani hani mahrem kişileri burada saymış oluyor. Yani kendiliğinden gözüken işte o zinet kısımlarını görebileceği bu kişiler arasında da işte bir kadının kocaları, onun babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, işte erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, yine işte kız kardeşlerinin oğulları gibi bu tür mahrem kişiler yani o kadına mahrem olan kişiler sayılıyor. Artı olarak da yine bu aynı ayette diğer başka kadınlar yani kadınlara bakma durumunda olan işte başka kadınlar ve diğer bazı kimseler sayılmış oluyor. Tabi hani konumuz tek tek bunlar olmadığı için genel olarak örtüyle ilgili bulunduğu için bunların detaylarına girmiş olmuyoruz. Şimdi bu her iki ayetin ve bu ayetlerin Ortak noktasına baktığımız zaman gerek erkeklerle ilgili onlara hitaben getirilen emir ve emirlerin ve talimatların gerekse kadınlarla ilgili olan bu ayetin ortak noktasının gözleri harama karşı kısmak yani mahsurlu olan şeylere bakmamak ve aynı zamanda da avret yerlerini örtmektir. Yani bu işin her ikisinin de muhatap olduğu bu emirler, emirlerin ortak noktası bu şekildedir. Ee, yine burada dikkat çekici olan şey şudur. Bu emir hem erkekler hem de kadınlar için tekrarlanmış oluyor. Ee, dolayısıyla hem erkeklerin hem de kadınların e, mahremiyete riayet etmeleri, iffetleri, e, korumaları gerekiyor. Bu açıdan yani kadınlarla erkekler arasında esasen herhangi bir farklılığın olmadığını da bu ayetlerden anlamış oluyoruz. Yine az önce dediğimiz gibi aslında e, kadınlarla ilgili örtünmeyi emreden ayet gelmeden önce hani erkeklere siz bakmayın şeklinde önceden e, erkeklere bir uyarı gelmiş olması, yani mahrem olmayanlara e, bakmama konusunda ilk önce onlara bir emrin yöneltilmiş bulunması da yine dikkat çekici bir husustur. Yani bunu da yine not olarak e, bildirmekte yarar var. Değerli izleyenler bir başka ayette de e, yine kadınlarla ilgili olarak, bu Ahzab suresinde 59. ayette kadınlarla ilgili olarak e, o kadınların dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almaları e, emrediliyor, isteniyor. E, ve bunun da yani ayetin devamında bunun da onların e, tanınması ve incinmemesi için en emin yol olduğu bildiriliyor. E, ama dikkat ederseniz e, bu ayetlerde yani hem erkeğin hem de kadının, namuslarını, iffetlerini korumaları ve aynı zamanda da kadınların örtülmeleri gerektiğini e, anlatan, ifade eden bu ayetlerin hiçbirisinde e, örtülmenin şeklinin nasıl olacağı, modelinin nasıl olacağından bahsedilmiyor. Yani e, bu konu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. E, Tabi bu konularla alakalı e, Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ilave bazı ölçülerin getirildiğini görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de e, temiz ve güzel giyinmede örnek bir insandır. E, ve e, birçok hadislerinde e, insanın e, imkanı dahilinde e, güzel giyinmesini e, ve güzel görünmesini tavsiye etmiştir Allah Resulü. Ve bunu e, Allah'ın e, insana verdiği bir nimetin e, eserinin, izinin e, kendi üzerinde görülmesi şeklinde de e, değerlendirmiştir. Yani güzel giyinip hali vakti yerinde olan bir kişinin güzel giyinmesinin Allah'ın vermiş olduğu nimeti kendi üzerinde göstermesi olarak değerlendirmiştir. Tabii bu arada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde erkek ve kadının örtülme sınırlarıyla ilgili olarak da bazı ölçüler getirildiğini görüyoruz ki bu ölçüler ve sınırlamalar daha sonra e, fıkıh bilginlerinin yani İslam bilginlerinin e, bu konuyla ilgili yani bu ile ilgili görüşlerine de büyük ölçüde e, kaynaklık etmiş. Onların e, bu konudaki ortaya koyduğu hükümlere de e, bir yön vermiştir. E, bir ışık tutmuştur. Mesela hani bu çerçevede Hazreti Peygamber'in e, sünnetinde bazı e, hususlara değinecek olursak e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, pek çok hadislerinde e, dinimiz açısından e, hem ahlaki olarak hem de dini olarak örtülmenin önemini e, vurgulamıştır. E, ve her zaman için bu giyim kuşanda, yani sadeliğin, tabiliğin e, ve temiz oluşun önemine dikkat çekmiştir. Yani bu konuda yani müminlerin sade olması, tabi olması ve temiz olmasını hep tavsiye etmiştir. Tabi yine onun tavsiyeleri arasında... Elbisenin yani bir kıyafetin e, vücu, vücut hatlarını belli etmemesi ve içini de göstermemesi e, yönünde de e, bazı uyarıları söz konusudur. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, ince bir elbise giymiş olan yani baldısı Esma'ya şöyle diyor Ey Esma! Büluğa erdikten sonra kadının yüz ve ellerinde de işaret ederek söylüyor bunu. Büluğa erdikten sonra kadının şu ve şundan başka yerlerinin görülmesi doğru olmaz buyuruyor ve yüz ve ellerini bu şekilde işaret etmiş oluyor. İşte hani kadının yüz ve elleri dışındaki yerlerin örtülmesi gerektiği biraz da bu hadislerden kaynaklanmış oluyor. Bir başka önemli nokta yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kılı, kılık kıyafet, giyim kuşam noktasında özellikle erkeklerle kadınların, kadınlar arasındaki bu cinsiyet farklılığının korunmasına dikkat çekiyor. Yani bu, bu, bu şekilde bu farkı ortadan kaldırmaya yönelik teşe teşebbüsleri de e, önleyecek e, şekilde e, bazı e, tavsiyelerde, bazı önerilerde e, bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de, belki biraz da sertçe de e, bir uyarıdır bu. Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan e, kadınlara e, lanet olsun şeklinde bazı hadislerde bu yönde rivayet edilmiş oluyor. Tabi erkeklerin kadınlara kadınların erkeklere benzemesi ne şekilde olabilir? Tabii öncelikle kılık, kılık kıyafet eee şey, tarzında olabilir. Ya da yani kılık kıyafet dışında da e, bir birtakım hal ve hareketler, konuşma tarzı, işte konuşma üslubu e, ya da bazı işte bedensel özellikler ve benzerlikler şeklinde de bu olabilir. Bunların hepsi bu kapsama girmektedir. Yani genel anlamda kadınların erkeklere erkeklerin kadınlara benzemesini dinimiz çok hoş karşılamamaktadır. Tabi burada ölçüle neye göre olacaktır? Hani ne yapılırsa erkekler kadınlara benzemiş olur, kadınlar erkeklere benzemiş olur. Hani bu konuda örf belirleyicidir. gerçekten hani örfe göre belli bir çağda yaşayan insanların anlayışlarına göre Tamamen kadınsı olarak kabul edilen şeyleri erkekler kabul ediyor ya da tamamen erkeklere özgü olan şeyleri kadınlar şey yapıyorsa bu noktada bunu belirleyecek olan örfümüzdür. Biz burada daha çok kıyafet meselesini dikkate aldığımız için hani erkek kıyafetleriyle kadın kıyafetleri mümkün mertebe yani eşitlenmesinin en azından dinimiz açısından çok hoş olmadığını da burada belirtmekte yarar var. Değerli izleyenler, gerek Kur'an-ı Kerim'deki bu ölçüler, gerek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları, uygulamaları, tavsiyeleri, bütün bunları dikkate alındığında, tarih boyunca Hz. Peygamber'den ve Raşid halifelerden itibaren günümüze kadar bazı ufak tefek ayrıntılarda farklılıklar olsa bile, İslam bilginleri e, örtünmenin gerekli olduğu bunun hem dini hem insani hem de ahlaki bir görev olduğu konusunda ittifak etmişlerdir Ama tabii bu örtülmenin e, hani dinin emri olduğu gerekli olduğunu kabul etmekle beraber e, tam bunun işte e, şekli tarzı e, modası e, modeli Bunlar daha çok daha önce de e, belirttiğim gibi e, toplumların örflerine adetlerine, anlayışlarına, kültürlerine, medeniyetlerine göre değişiklik arz etmektedir. Ee, biz burada, yani bu işin hani e, bu kıyafetlerin e, modelinden, şeklinden, tarzından ziyade e, dini açıdan e, bu konu ile ilgili bazı meseleleri burada e, gündeme getirip ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi setra avret meselesidir. Değerli izleyenler, e, bizim fıkıh eserlerimizde Vücudun açılması, gösterilmesi veya bakılması, yine haram olan yerlerine ve organlarına e, dini literatürde, dini kaynaklarımızda avret adı veriliyor. E, dini literatürde yani terminolojide de e, bu şekilde e, dinimiz tarafından belirlenmiş olan örtünme yükümlülüğüne de tesettür adı veriliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani avret yerlerinin örtülmesine de biz tesettür adını veriyoruz. Setre avret tabiri de yine e, fıkıh eserlerimizde geçiyor. Ama setre avret e, her ne kadar günlük hayatımızda hani erkeklerin, kadınların namaz dışındaki örtülmelerini de ifade etse de yani genellikle setre avret denildiğinde namaz içerisindeki örtülme yükümlülüğü e, kastediliyor. E, tabii ki namazda da namazın dışında da e, avret yerlerinin örtülmesi e, gerekiyor. Ee, namazın içinde bunun bir ölçüsü var. Namazın dışında da belli ölçüleri var. Namazla ilgili bu setre avret konusunu e, ilgili yerde yani namaz konusunu ele alırken namazın şartları yani farzları bağlamında bunları e, anlatmıştık. Belki kısaca değinmek gerekirse e, yani erkeğin avret yerinin göbek altından diz, diz kapaklarına kadar olan kısmı olduğunu, hanefilerin de hatta diz kapakların da avretten saydığını daha önce söylemiştik. Kadının avret yeri ise yüzü, elleri ve ayakları dışında bütün bedenleridir. Tabi hani buradaki e, nama, namazla ilgili bunu söylüyoruz. E, namaz dışında biraz daha farklı değerlendirmeler var. E, i̇şte e, namaz dışında e, nasıl değerlendirmişler? E, i̇nsan vücudunun yani insan bedeninin e, namaz dışında da örtülü tutulması bakacak kişiye göre ya da örtülecek kişinin bulunduğu ortama, bulun eee kendileriyle beraber bulunduğu kişilere göre de bu değişiklik arz ediyor. Yani belki bunu maddeler halinde belki ayrı ayrı durumları ayrıca ayrı ayrı zikretmekte yarar var. Mesela karı koca arasında belli bir avret sınırı yoktur yani dini açıdan. erkeğin erkeklere ve kendi eşinden, kendi karısından başka kadınlara karşı avret yeri ise aslında namazdaki örtmesi gereken yer ile hemen hemen aynıdır. Ya yani da o da neydi? Yani göbek ile diz kapağı arasında kalan bölgeydi. Ama bu erkeklerin erkeklere ve kendi eşine, eşinden başka diğer kadınlara karşıki avreti bu şekildedir. Peki kadınlara gelecek olursak, kadınların yabancı erkeklerin yani mahremi olmayan erkeklerin yanında avret yerleri görüyoruz tıpkı hani namazda olduğu gibi yüzleri, el ve ayakları dışındaki bütün vücududur. Dinimize göre bu şekildedir. E, tabi bu görüş Hanefi mezhebinin görüşüdür. Diğer fıkıh mezheplerine göre kadının ayakları da avret olarak kabul ediliyor. E, ama bu tabi kadının mahremi olmayan kişilere karşı bu şekildedir. Kadınların e, ayette de geçtiği gibi işte babaları, oğulları, kardeşleri ve yeğenleri gibi mahrem olan yani yakın akrabaları yani aralarında evlenme yasağı bulunan akrabalarının yanında ise daha müsamahalı bir örtülme şekli vardır. Yani onun işte baş, saçları, boynu, kolları ve bacaklarının dizden aşağıda kalan kısmını bu kişilere karşı açık bulundurabilir. Burada bir mahsur yoktur. Yani bu, bu ruhsat vardır. Peki kadınlar diğer kadınlar yanında nasıl olacaktır örtülmesi, kılık kıyafeti? O da şöyledir, kadınlar diğer kadınların yanında e, vücutlarının göbekten dizlere kadar olan kısmını e, örtmeleri gerekiyor. E, bu tıpkı hani erkeklerin e, diğer kişilere karşı e, avrat mahalli gibidir. E, tabii ki giyim kuşamla ilgili olarak dinimizin getirdiği temel ilkeler, yani bir takım başka ilkeler de var. E, nedir bunlar her şeyden önce? Bu giyeceklerin örtünme ihtiyacını tam olarak karşılamış olması gerekir. Yani mümkün mertebe tabii ki. Yani bunların temiz olması, güzel olması, ee, daha önce de söylediğimiz gibi e, cinsler arası yani erkekler kadınlar e, arası farklılığı e, koruyucu nitelikte bulunması ve aynı şekilde e, başka din mensuplarına e, benzeme amacı da taşımaması gerekiyor. Bu da çok önemli. Başka din mensuplarına benzeme konusunda da dinimizin bazı uyarıları var. Belki ileride bu tekrar önümüze gelecektir. Bir başka önemli husus bu genel anlamda kılık kıyafetle ilgili olarak yani bu kıyafetlerimizin lüks, israf ve gösterişten uzak olması gerekiyor. Daha önce de belirttiğim gibi bunun dışında yani bu saydıklarımız ölçülerin dışında dinimiz örtünme için belli bir model, belli bir tarz ee, öngörmüyor. Bu avret yerlerini usulüne uygun bir şekilde örttükten sonra e, bu yiyeceğin hangi maddeden üretildiği, e, ne şekilde olduğu, işte bunun modelinin ne olduğu, renginin ne olduğu, bunlar işte kişisel zevklere, örflere, adetlere, coğrafyaya, iklime göre değişiklik arz etmiş olabilir. Dinimiz evrensel bir din olduğu için yani bu konuda her topluma aynı şekilde zorlayıcı bir hüküm getirmemiştir. Bu konuda her bölgeye, her zamana ve her döneme uygun kıyafet benimsemeye uygun bir esnekik getirmiştir. Tabii burada yasaklanan bazı giyim maddeleri var. Tabii ki bazı sınırlarımız var. Ama bu sınırlarımız. Adı üstünde çok sınırlıdır ve büyük ölçüde de erkeklere yöneliktir. Yani bu erkeklere yönelik kılık kıyafetle ilgili sınırlamaların başında da ipekli elbise ve kumaş kullanımı gelmektedir. Ama isterseniz yani bu bölümümüzü burada bitirelim. Bir sonraki bölümümüzde özellikle erkekler açısından ipekli elbise ve kumaş kullanmanın dini hükmünü ve bu konudaki getirilen ölçüleri sizlerle paylaşmaya çalışalım bir sonraki bölümde beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.